evlenme çağına geldiğini düşünen bir genç ebeveynlerine bu konuyu açmakta çekiniyorsa ne yapmalı? Şimdi bu soruları hep gençlerin soruları mı geliyor size? Bunlar genç. Programımızın ee, ismi ne binaen hocam? Yani ihtiyar soruları yoksa haz ediyorsun, ne yapıyorsun? Bunları sormuyor musunuz? Hocam biz onları da genç görüyoruz hmm. Allah'ın izniyle onlardan gelen Peki. soruları da alıyoruz Sual Bir genç Evlilik çağına geldi. Evet. Baba eğer evlendirmiyorsa ne yapacak? Eğer baba zenginse, imkanı varsa, o zaman bir türlü anne vasıtasıyla babaya ulaşacak, ya da etraftan yakınlar vasıtasıyla babaya ulaşacak, evlilik çağına geldiğini babasına hatırlatacak. Mutlaka babada bir şeyler düşünüyordur çocukla alakalı. Ama baba zenginse bunu yapmalı. Yani doğrudan bunu yapmak doğru mudur? Bizde bir örf var, bir adet var, bir ahlak var, bir edep var. Bunu korumak lazım. Yani batılı adam başka, biz başkayızdır. Belki İslamiyet bütünüyle yaşanmıyor. Ama örf olarak, adet olarak İslamiyet'in belli esasları milletimizin hayatında kendini gösteriyor. Yani batıda bir çocuk, babası yanında sigara içer. Sigara içmek haram. Onun altını çizelim. Ama işi bir haram değil tabii. Biri iştihatta biri, nasla sabit olan bir haram. Peki, yani birinden tövbe etmeli, diğerini ibadetler, ona kefaret olur, sigara için söylüyorum. Peki, batılı adam, çocuk, baba yanında sigara içer ama bizde işmez. Neden? Edep, adep, ahlak vardır yani hala milletin hayatında, genlerinde, gençlerin o devam ediyordur. Babasına doğrudan gidip bunu söyleyemez, etrafa gider. Peki, babanın imkanı yoksa ne yapacak? Kişi evlenirken Mehri babası mı verecek, kendi mi verecek? Kim? Kendi verecek. Peki hanımın nafakasını kim temin edecek? Baba mı, kendi mi? Kendi temin edecek. Hatta hanımının nafakasını temin edemeyecekse, evin kirasını veremeyecek, yiyecek vesaireyi eve getiremeyecekse e, sağlık ihtiyaçları hanımın kıyafetini bunları karşılayamayacaksa hiçbir imkanı yoksa böyle birinin bu durumda evlenmesi fıkhen caiz olmaz zaten yani kadın evleniyorsa onun bu sorumluluklarını kişi üzerine alacak almak zorunda peki babanın bir şeyi yok delikanlı bu durumda ne yapacak çalışacak yük olmayacak yük alacak Gidecek orada burada imkanı, gücü ne kadar yetiyorsa biriktirecek, sonra eşine diyecek ki, eş olacak kadına diyecek ki bak bu kadar helalinden biriktirebildim, bir odayı şimdi tefriş edelim, diğer odaları zamanla allah Teala'nın inayetiyle inşallah tefriş ederiz. Yani bu kardeşlerim yardım aramaktan ziyade mutlaka imkan nispetinde onlar gitsinle çalışsınlar. Peki ya ama bu parayla olur mu? Olur. Mutlaka onlar da kendi ahlaklarında, durumlarında hanım kardeşlerimi bulacaklardır. Yani ben öyle çok fazla dünyalık istemiyorum. Bir odayla ben de kanaat ederim diyen hanım kardeşlerime onlar ulaşırlar Allah'ın izniyle. Peki üçüncü nokta nedir burada? Ve وَاَنْكُحُ الْاَيَامَٓا مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَٓاءِكُمْ Allah Teala topluma emrediyor imkanı olanlara diyor ki siz o delikanlıları evlenme çağına gelen ama kendi imkanı yok, babasının imkanı yok evlenemiyorlar onları evlendirin Müslümanlara söylüyor, vakıflara söylüyor, derneklere söylüyor bu noktada vazife alın diye bu şekilde bir emir var